Herkese iyi akşamlar. Açık Derginin Spor Köşesi Efektif Aslı hoş geldiniz. Ben Volkanır. Bugünkü programı Utku e, özel işleri nedeniyle yanımızda olmadan e, yapmaya çalışacağım, aktarmaya çalışacağım sizlere. Programın en başında geçen hafta belki de bilinçli bir şekilde, bilinçaltımızdan gelen bir hareketle atladığımız bir şeyi e, tut, nasıl diyeyim, atladığımız bir şeyi tamamlamak istiyorum. Ee, geçen hafta pazartesi gününe de denk geldiği için programımız gün boyu Açık Radyo'nun yeni programlarının duyuruları sizlere iletilmişti, tekrarlanmıştı. Biz de belki de bu yüzden bu haftaya bıraktık bu duyuruyu veya ve tebriği diyelim. Bu mutluluğu paylaşacağız. Ee, Açık Radyo'da 9 yıl aradan sonra Libero programı pazar günleri tekrar başladı. Ge Dün de ilk programı yapıldı. Ee, açıkçası... Bağışertenle, tam Morgülle, İsmail Başözle birlikte aynı stüdyoları e, paylaşacak olmak ayrı bir mutluluk veriyor bize. Tabii ki e, bu sezonlar içerisinde, son birkaç sezon içerisinde spor programı yapmış bütün e, programcılarla birlikte aynı yeri paylaşmak ve ekibi biraz da genişletmiş olmak bize mutluluk veriyor. E, onlara tekrar aslında biz hoş geldin dememiz biraz abesle iştigal olacak olsa bile tekrar aramıza döndükleri için e, mutlu olduğumuzu belirtelim ve pazar günleri saat 4'te de Libero programını kaçırmamanızı önerelim. E, programa bir haberle başlıyoruz. Programın içeriğini hazırlamaya çalıştığımız saatlerde gelen bir haber bu. E, çok önemli bir haber olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yarın İstanbul'da Trafik e, sıkıntısı başlayacak ve bu trafik sıkıntısında e, Tiger Woods nedeniyle olduğunu söyleyelim. Nedir bu olay? Yarın e, Tiger Woods e, bu hafta sonu başlayacak olan golf turnuvası nedeniyle bir açılış gösterisi yapacak ve e, Antalya'da yapılacak olan bu golf turnuvasının açılışını Boğaz Köprüsünde yaparak ilginçte bir işe imza atacağını. E, söyleyelim yarın 2 ile 2.28 arası öğlen saatlerinde Boğaz Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya bir tarihi vuruş gerçekleştirecekmiş Tiger Woods ve bu yüzden ne kadar bazı haberlerde 28 dakikalığına Boğaz Köprüsü kapanacak deseler de dense de yer alsa da bu şekilde aslında köprünün kapılacağı saatler 11 ile 16 arasında e, olduğunu söyleyelim. Yani 5 saat boyunca Boğaziçi Köprüsü'nden ne metrobüsle ne de özel aracınızla veya e, diğer otobüslerle e, geçiş yapamayacağınızı şimdiden belirtelim. Özellikle o saatlerde trafikte olan e, kişilerin bu uyarıyı dikkate almalarını e, söyleyelim. Tabii ki köprünün 5 saat kapalı olacağı süre içerisinde farklı yollara yönlendirmeler de yapılmış. Fakat bunun e, yeterli bir çözüm olacağını Düşünmüyoruz. Mutlaka e, İstanbul'un trafik probleminin bu tür e, olaylarda daha uygun çözümlerle, e, uygun çözümler üretilerek gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüğümü söyleyeyim. E, hatta bu Tiger Woods nedeniyle Tiger Woods'un yapacağı vuruş nedeniyle e, Boğaz Köprüsünün kapanacak olması. Haberini aldığımda aklıma başka bir şey daha geldi. Yine bir sportif olay. 17 Kasım'da Avrasya Maratonu gerçekleştirilecek. Fakat gelin görün ki o günde akademik lisansüstü eğitim sınavı var. Aynı saatlerde ve insanlar muhtemelen bu yarış nedeniyle yollar kapalı olacağı için sınav güzergahlarına, sınavlarına giderken kullanacakları güzergahlarda bazı problemler yaşayacaklar. Şimdiden onu da e, söyleyelim bu problemleri e, yaşamamak veya daha aza indirgemek için e, belediyelerin bir çözümler alacağını tahmin etmiyoruz. En azından kendi çözümlerinizi üretmeye çalışın diyerek sizlere bir e, uyarımızı buradan yapalım. Ayrıca günü geldiğinde de tabi ki 17 Kasım haftasından önce bir kez daha hatırlatırız. E, bu haberin ardından bir başka Konuya geçiyoruz. Bu yayın döneminde geçen hafta e, söylemiştik biraz içerik de değişikliği olacak aslında e, fazlasıyla yer vermeye çalıştığımız bir konuydu bu daha önceki iki sene içinde yaptığımız programlarda da FIFA ve e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi e, kurumların gerçekleştirdiği organizasyonlarda e, futbolun veya sporun ve sporun e, birlikte güzel yanlarını parlatarak pazarlamalarının dışında bu olayların arkasında kalan ve daha da oldukça da kirli olan kısımlara yer vereceğimizi söylemiştik. E, o kirli olaylardan bir tanesine tepki olarak e, FIFA'ya FIFA e, Brezilya'daki bir sivil toplum kuruluşu dava açmaya hazırlanıyormuş. 24 Ekim'de Guardian'da yer alan bir haber bu. E, Brezilya'da kamu harcamalarını inceleyen STKlardan bir tanesi FIFA'yı e, dava edecek bu STK'lar 5 farklı şehirde e, pardon eyalette yapılan stadyumların geçici yapılar olduklarını ve bu e, stadyumlar için harcanan paranın halkın cebinden çıkmaması gerektiği konusunda e, uyarılarda bulunmuş halkın parasının çıkmayacağı e, konusu gündeme gelmişti fakat yapılan araştırmalar sonunda Halkın e, verdiği vergilerin bu yapılara harcandığı ortaya çıktı. E, esas değindikleri nokta ise tam olarak şu. Bu stadyumlar e, kamu yararına e, yapılan stadyumlar değil sadece geçici olarak bir Dünya Kupası için e, yapılmış stadyumlar. Ve stady Dünya Kupası bittikten sonra da e, bu stadyumlar halkın yararına kullanılmayacağı için... E, vatandaşın cebinden çıkan paranın bu stadyumlara gitmemesi gerektiği görüşündeler. Bu ücrette az buz bir para değil tam tamına 106 milyon dolar şimdilik görülen rakam. E, bu tabii ki 5 farklı eyalette yapılan e, toplanan rakamların sonucu. Gözlemciler bu tür organizasyonların FIFA ve FIFA sponsorlarının ve yayıncı kuruluşların yararına olduğunu belirterek FIFA'ya dava açacaklarını söylemişler. FIFA ise bu konuda tam tersine bir açıklama yaparak stadyumların yapımına dair harcamalara ait bir ilgileri olmadığını ve harcamaların tamamen yüklenici firmaya ait olduğunu iletmiş. Geçen yanılmıyorsam salı günü yaptığı açıklamada 2014'te yapılacak Dünya Kupası için 12 stadyum Yeni ve yeni yapılan ve yenilenen toplam 12 stadyum var ve bu harcamalar için toplam 3,5 milyon değil milyar dolar harcandı ve harcanacağı söyleniyor. Brezilya'da aslında FIFA'ya karşı olan bu e, tepkiler çok da yeni değil. E, İstanbul'da gezi direnişinin olduğu günlerde Brezilya'da da bir direniş Ateşi alevlenmişti ve uzun süredir devam eden ekonomik huzursuzluk o günlerde Brezilya'da oynanan Konfederasyon Kupası maçlarına yönelmişti ve zirve yapmıştı. Aslında tüm dünyanın Brezilya halkının bu isyanını duyması açısından da hedefin çok yerinde seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Eylemin tetikçilerinden biri ise bir futbol efsanesiydi aslında. Brezilya 1990 ve devamındaki yıllarda Güney Amerika ve Dünya futbolunda damga vurarken e, Brezilya'nın plajlarından çıkmış en önemli isim Romário de Souza Faria bu e, efsane. E, kendisi 90'lı yıllarda Brezilyalı bir futbolcu olarak dünyaya e, büyük etki bırakmıştı, dünya yıldızı olmuştu. Kendisi 2010 yılından bu yana e, Brezilya meclisinde Rio de Janeiro'dan. Ee, seçilerek milletvekili oldu ve e, YouTube videosu hazırlamıştı Haziran'da ve bu pardon Mayıs'taydı yanılmıyorsam ama yine de içerik olarak diyordu ki FIFA e, bir hırsızlık yapıyor sizin cebinizdeki parayı alıp bu stadyumların harcamalarına e, götürüyor. Buna karşı tepkisiz kalamayız demişti ve bu tepkiyi bir şekilde Konferasyon Kupası'nda Oynanan maçlarda e, stadyumun önüne giderek insanlarda e, tepkilerini vermişti. Romário e, protestolar yeniden başlamalı diye bir açıklama yaptı ve iki hafta öncesine denk geliyor. 18 Ekim'de Evrensel gazetesinde yer alan haberde e, haberde ise şöyle diyor: Ülkede düzenlenecek 2004 Dünya Kupası öncesi eleştirilerin tonunu yükselten Romário Hırsızlar olarak nitelediği FIFA ve Brezilya Futbol Konfederasyonu'na karşı protestoların yeniden başlaması taraftarı. Haziran ayındaki Konfederasyon Kupası sırasında Brezilya'da milyonlar yetersiz kamu hizmetleri ve Dünya Kupası ile olimpiyatlara harcanan paraları protesto etmek için sokaklara çıkmıştı. Sosyalist Parti'den milletvekili olan Romário, eylemlerin en önemli destekçilerinden bire olmaya devam ediyor. Ülkede şu sıralar öğretmenler sokakta ve Romario'nun dili hala keskin. Radyo Globo'ya konuşan Romario, insanların paralarının nereye harcandığının görülmesini istiyorum. En pozitif gelişme halkın sokağa çıkmasıydı. Onların önümüzdeki yılın seçimlerine kadar eylemlere devam etmesini istiyorum demiş. Bununla paralel bir açıklama daha var. Brezilya... E, futbolcular birliği yanılmıyorsam onlarda e, Dünya Kupası'nın açılış maçında bi, bi, düzenlenecek büyük bir eylemle birlikte aslında maçların tamamen ertelenmesini sağlayamayacaklar olsa bile bu açılış maçının saatinin birazcık aksamasını e, sağlarlarsa tepkilerinin nedenle büyük olduğunu ve aslında yaşanının ne kadar da Brezilya halkının aleyhine olduğunu göstermek için önemli bir adım olacağını söylemiş. Onlar da geçen hafta bu konuda bir açıklama yapmışlar. Tabii bu konuda açıklama yapan yani konu mevzu bahis Brezilya olunca ve Brezilya'nın da dünya futboluna verdiği, e, tanıttığı futbolcular olunca e, Ronaldo, Bebeto ve Pele gibi önemli golcülerinin de yaptığı açıklamalar var. Örneğin e, bunların arasında en genç olan ...Ronaldo e, Dünya Kupası'nı hastanelerle değil stadyumlarla düzenleyemezsiniz demişti. Halk bizim hastaneye ihtiyacımız var, stadyuma ihtiyacımız yok dediği zamanda. E, ve Romario da bunun üzerine Ronaldo'nun açıklamasını cahillik olarak nitel nitelendirmişti. Ve şöyle de devam etmişti açıklamasında. Ronaldo ve Bebeto ya neler döndüğünün farkında değil ya da farkında değilmiş numarası yapıyorlar. Her iki durumda da bu bir cahillik diye sözlerini bitiriyor. Ee, son olarak e, FIFA'nın stadyumların inşasındaki gecikleme, gecikmeler nedeniyle de e, yine Romario'nun eleştiri oklarına, e, eleştiri oklarını yönettiği spor bakanı Aldo Belo istifa etti. Şu ana kadar ise 2007'de elde etmişti Brezilya. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını bugün gelinen noktada ise yalnızca stadyumlar için halkının cebinden biraz önce dediğimiz gibi 3 milyar dolar ve daha fazlası harcandı. Toplam fatura ise 14 milyara yakın ve haber şöyle bitiyor. Tabi bunlar resmi rakamlar diyorlar. Ee, şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Tek pışma olduğumdan mütevellik sizden. Bir nefes arası istiyorum. Çalacağımız parçanın ardından programı kapatmak üzere bir küçük hikayeyle tekrar burada olacağız. Evet, açık derginin spor köşesi, efektif pas devam ediyor. Müzik molasında dinlediğimiz parça West Ham United taraftarlarının diline doladığı "I'm Forever, I'm Forever Blowing Bubbles" idi. Aslında bu şarkıyı 2005 yılından sonra belki de biraz daha fazla hayatımıza girerek girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü 2005 yılında ...Green Street Hooligans diye bir film çekilmişti. Başrollerinde ise Elia Wood veya Frodo'yu oynayan arkadaşımız da diyebiliriz kendisine. Ve Charlie Hanım oynamıştı. E, o filmden sonra bu parça e, birçok futbol severin diline düştü. O filmde ise West Ham United taraftarlarının hikayeleri anlatılıyordu. Evet. Bir yandan ben aslında bu şarkı nasıl ortaya çıkmış, nereden çıkmış diye düşündüğümde kısa bir araştırma aslında yaptığımda çok fazla detayına inemedim. Ama e, bu şarkı aslında e, 95 yıllık bir şarkı ve Amerikan bir parça. E, 1918'de kaydedilmiş ve 1919'da da yayınlanmış e, sözlerini yazan... Ee, Jan Ken Brovin yanılmıyorsam doğru okuduysam ve müziği de John Kelledeye ait bir Broadway müzikalinde yer alan bir parçaymış bu The Passing Show of 1918'de Helen Carrington tarafından sahnelenmiş diyebilirim. Vestan bağlantı is bağlantısı ise e kulübün 1920'lerin sonunda başkanlığını yapan Charlie Painter tarafından. Takıma tanıtılmış ve Billy J. Bubbles Murray e, isimli eski oyunculardan bir tanesi de ne zaman West Ham iyi oynasa bu şarkıyı söylüyorlarmış ve bu yüzden de e, West Ham taraftarına e, mal olmuş, West Ham taraftarıyla anılmaya başlanmış bir parça haline gelmiş. Parçanın bu versiyonunu ...söyleyenler ise Cockney Rejects isimli 79, 78 yılından beri aktif olan bir punk rock, street punk grubu. Ee, onların söylediği şekliyle sizlere versiyonuyla, onların yorumuyla sizlere aktardık. Bu parçayı böylece aslında biraz da taraftar kültürüne dair az buçuk e, bilgiler vermeye e, aktarımlar yapmaya başladık sizlere geçen haftada böyle bir içeriğe sahip olacağımızı e, iletmeye çalış iletmiştik e, bu arada filmin de e, üçüncüsü 21 Ekim'de yayına girmiş e, bir şekilde DVD'sini veya başka yollarla izleme imkanını bulduktan sonra da filmi birazcık belki size aktarırız ya da siz kendiniz izlersiniz ancak çok da birinci filme ...göre güzel olmadığını söyleyen, izleyen arkadaşlarımız olmuş. Yani Beklentilerinizi ilk filme göre birazcık daha düşük tutabilirsiniz. Şimdi yerel taraftar gruplarından iki küçük haberle programı kapatacağız. Öncelikle Kocaeli taraftar grubundan bir alışveriş merkezi protestosu gerçekleştirilmiş... Dün e, Radikal Gazetesi'nde yer alan bir haberdi bu. Kocaeli'de bir grup taraftar İsmet Paşa Stadı'nın yerine yapılması planlanan alışveriş merkezini futbol oynayarak protesto etti. İsmet Paşa Stadı'nın önünde toplanan grup adına açıklama yapan Kemal Korucu 30 yıldır hizmette yaşadığını belirterek Kocaeli Spor'un Türkiye Kupası'nı kaldırdığı maçta da şampiyonluk için oynadığı sezonda da buradaydım diyerek bu stadın yıkılmasının aslında ...Türkiye Futbolu'nun önemli bir tarihinin... ...yok olabileceğine dair... ...bir mesaj vermiş ve... ...hemen 200 metre ileride başka bir alışveriş... ...merkezi varken... ...yenisinin yapılmasının hiçbir anlamı... ...yok demiş... E, ...Kocaylı Spor taraftarının... ...endüstriyelleşen spora... E, ...tepkisini... ...böyle gösterdiğini... ...söyleyelim, iletelim... ...bir küçük ve enteresan da bir... ...haber bu aslında... <gülüyor> Özür dilerim. Ee, geçen hafta Fenerbahçe taraftar grubu Solaç'ı davet etmiştik ve Solaç grubunun isimlerinden dolayı yaşadığı sıkıntılardan bahsetmiştik. Yine benzer bir sıkıntı Beşiktaş taraftarı yaşamış ve e, yaşadıkları sıkıntı da şöyle Antifa diye bir kısaltma vardır. Antifaşist manasına gelir. Onlar da siyah beyaz bir ...bez hazırlamışlar ve üzerine Antifa yazmışlar. E, maça girmek istemişler. Fakat e, bu basket maçına, götürdükleri basket maçına polis e, pankartı açtıktan sonra... E, ...bu ne demek, neye anti, bu ne yapmaya çalışıyorsunuz diye biraz sorgu çekmiş. Sorguya çekmiş ve e, Beşiktaş taraftarı arkadaş da bir anda aklına nereden geldiyse... Biz Antalya İletişim Fakültesi'nin kızaltması olarak kullanıyoruz onu. Antalya'dan geldik demişler. Ve sonra tabii ki polis işte ve arkadaşı da özür dilerim hecelemiş. Işte, Ant Antalya İ İletişim Fakültesi diye yazmış ve geçme izni vermiş bir şekilde böyle izin vermişler. Daha önce de e, böyle problemler yaşamışlar fakat... E, spor Büro el koymuş bu arkadaşların pankartlarına. E, bir şekilde taraftar vermek istediği mesajı polis engellerine rağmen vermeye devam ediyor gördüğünüz üzere. Bu ve benzeri örnekler bu taraftar üzerindeki baskılar arttıkça e, elimize de geldikçe sizlere iletmeye çalışacağız. Bu hafta programı böyle tamamlıyoruz. E, tek başıma sunduğum programda bana katlanabilme zahmetine düştüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Umarım fazlasıyla başınızı ağrıtmamışımdır. programı takip edebileceğiniz adreslerden bir tanesi twitter.com/taksimefektifpas ve eğer bize daha uzun bir şeyler yazmak isterseniz, iletmek istediğiniz bir şeyler varsa efektifpas@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Ben Volkaner ve program arkadaşım Utu Göç Göker Küçük adına e, haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.